Kendi memleketine gelen yolcu sayılır mı, imamlık yapabilir mi? Yolcu imama uyan o şehrin sakinleri cemaat nasıl namaz kılar demişler. Oralar biraz karışık. Evet, şimdi bir insan kendi memleketinde şayet onun kalacağı evi varsa, yani vatanı aslisini bozmamış, efendim anahtarını çevirdiği zaman içine girebileceği bir evi varsa, bu insan kendi memleketine geldiği zaman, seferi olmaz. Hemen asli vatanına döndüğü için namazlarını normal bir şekilde mukim olarak kılar. Aynı şekilde memleketine gelip 15 gün ve daha fazla bir süre kalmaya niyet ederse yine bu kimse namazları normal olarak kılar. Bu kimse cemaata imam olabilir. Yani 3 veya 4 rekatli namazlarda çok rahatlıkla cemaata imam olabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu değil de kendisi seferi konumdaysa o zaman da yine cemaate imamlık yapabilir. E, bu sefer şöyle der. Ben mesela öğle namazını kıldırırken ben iki rekat kılacağım. Siz benden sonra kalkın e, iki rekat daha kılın namazı tamamlayın diyebilir. Veya akşam namazını kıl, e, zaten akşam namazında bir sorun yok. Yatsı namazını kılıyor diyelim ki yine hakeza öyle söyleyebilir. Yani dört rekatlı namazlarda siz kalkın iki rekatı tamamlayın diyebilir. Çünkü sevgili peygamberimiz de Mekke'ye geldikleri zaman hac esnasında cemaatine söylemiştir ki cemaate seferi olduğu halde imamlık yapmıştır sevgili peygamberimiz. İnna kavun söfrün yani biz seferi bir toplumuz siz kalkın namazınızı ben selam verdikten sonra tamamlayın diye feetim mu salateküm diye namazınızı tamamlayın diye onlara böyle bir uyarıda bulunmuştur. Evet peki.